ilkokul çağında olan Mete ailesinin ortanca çocuğuymuş. Annesinin çocuklarının başarısıyla övünen, onları övmeyi seven ve baskın karakter olduğu babasının ise cezalandırıcı tutumu ortadaymış. Mete babasından korkar, çekinir, annesinin gözüne girmek ondan onay almak için sürekli çabalarmış. Fakat son 6 aydır Mete Ödevlerini yapmadığı halde annesi sorduğunda ödevim bitti, yaptım. Ya da ödev vermedi öğretmenim diyor. Okulda öğretmeni ödevini sorduğunda yaptım ama evde unuttum diye yalan söylüyormuş. Sevmediği bir yemek olduğunda annesi görmeden tabağındakileri çöpe döküyor. Yemeğini bitirmediği halde bitirdim diyormuş. Evde bir şey kırdığında... Annesi sen mi kırdın çabuk söyle diye sorduğunda annesine ben kırmadım diye çıkışıyor. Kardeşine vurduğunda onu ağlattığında ben bir şey yapmadım kendisi düştü ağladı diye yalan söylemeyi sürdürüyormuş. Bazı zamanlarda okulda öğretmeninin ona ödül verdiğinden, sınıfta herkesin onu alkışladığından, arkadaşlarına yaptığı iyiliklerden ve futbol takımına kaptan olduğundan bahsediyormuş. Annesi bu durumlardan şüphelenip araştırdığında hepsinin birer yalan olduğu ortaya çıkıyormuş. Mete'nin son zamanlarda çok sık yalan söylediğini ve bunu bir alışkanlık haline getirdiğini fark eden annesi kara kara ne yapacağını düşünüyormuş. Evet bakalım bugün uzmanımız yalan söyleyen çocuklar için bizlere neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Merhabalar efendim yine bizler geldik ekranlarınızın başına sizler de hoş geldiniz sefalar getirdiniz evlerinize konuk olduk yine terapi tadında adım adım insanda bugün Çocuklar neden yalan söyler diye kocaman bir soru işareti bırakacağız ve bunun nedenlerini konuşacağız. Sizler bu konuyla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi, fikirlerinizi ve tabii ki en önemlisi sorularınızı işte buradaki adresten adım adım insandan bizlere ulaştırın ve bizler de canlı yayında Sizlere dönüş sağlayalım diyorum ve bugün bize eşlik edecek uzmanımız klinik psikologumuz Zehra Binici Tekin hanımefendi buradalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle çok güzel. Yeşil yeşil çok uzun <gülüyor> olmuşuz. Evet. Birbirimizi görmeden bir senkronize olmuşuz. Peki bugün yayınımız güzel geçeceğini düşünüyorum. Çünkü çocukları ilgilendiren mevzu olduğunda anneler bir ekrana kitleniyor. Ve önemli bir şey yalan. Yalandan bahsedeceğiz ama şöyle e, öykümüzü daha sonraya bıraksak değerlendirmeye ama çocuklar e, ne tür yalanlar söyler? Hangi yaş aralığında hangi yalanlar söylenir? İşte beyaz yalanlar, pembe yalanlar, masum yalanlar. Tehlikeli yalanlar bunlar hep ayrılıyor aslında bunları biz Zehra Hanım'dan dinleyelim ve öncelikle hangi tür yalanlar var çocukların söylediği biz bir tespit edelim neler var. Güzel, güzel olur şimdi önce bir yalan nedir diye başlayalım mı? Olur. Yalan gerçeğin bile isteğe çarpıtılmasıdır, değiştirilmesidir, gerçekliğe uygun olmayacak ifadelerde bulunulmasıdır. Şey, vakamızdaki çocuğumuzun yaptıkları da aslında bunların örneğiydi. Ne tür yalanlar vardır taklit yalanları vardır. Çocuklarda taklit yalan vardır. Böyle bir yelpaze geliyor gözümün önüne ve çok fazla çeşitte yalan türü var. Yalan türü çıkıyor karşımıza. İlk aklıma gelen ee taklit ile öğrenilen yalanlardır. İlk tür olarak bunu söyleyebilirim. Burada çocuk e, farkında olmadan aslında ebeveyni, e, her anne baba ebeveyni için elbette en iyisini ister, en güzelini ister, en doğrusunu yapmaya çalışır. Ama bazen farkında olmadan çocuktur anlamaz düşüncesiyle çocuğun yanında e, onun anlamayacağını zannederek ufak e, yalanlar söyleyebilir. İşte nedir? E, telefon çalmıştır, e, annen yok de diye çocuğa bir e, telkin vermesi, e, çocuğun dünyasına bunu sokmaktır. Aslında e, hani dediniz ya işte tehlikeli yalan, masum yalan. Yalanın yani yalan masum kelimesinin başına <gülüyor> Yalanın masumu yok. Yok. Yalan, yani yalan kelimesinin başına bazı sıfatlar getirdiğimiz işte pembe, ne bileyim işte küçük, beyaz. Bu gibi sıfatları getirdiğimizde e, onu masumlaştırmaya çalışıyoruz. Ama yalan yalandır. 2 e, yaşın, 5 yaşın, 7 yaşın, 10 yaşın söylediği yalanla Zihinsel gelişimi düşündüğümüz zaman tabii ki 15'inde, 18'inde, 25'inde, 30-35'indeki insanın söyleyeceği yalan aynı düzeyde olmayacak. Ya da e, çocukluk dönemlerini düşünürsek o masumlukta kalmayacak. Hı hı. Şimdi o zaman e, bu evlat için en iyisini yapmaya çalışan anne babanın şunu fark etmesi lazım. Ben hal dilimle... Ya da dilimle, söylemlerimle çocuğumun dünyasına yalanı katmamalı, yalanı bulaştırmamalı. Buraya yok. girmeyelim hemen, <gülüyor> acele etmeyelim. Buraya evet katmamalıyız ama ee, yani hasbel kader, katmayan aileler de var ama çocuk yalanı kendi de keşfetmiyor. Biz illa öğretiyoruz yani fıtratımızda ve kodlarımızda var. bir şey gizleme yok mu? Yani e, yalan hakkında herhangi bir öngörüsü olmayan bir çocuk 2 yaşında, Bizim hoşlanmayacağımız bir şey yaparken yavaştan yavaştan yapıyor. Aldıysa eline saklıyor, vermiyor. Nerede diye mesela ben evde arıyorum. Mesela benim oğlumdaymış söylemiyordu. Böyle bakıyor bak. Şöyle bakıyor sadece. Çünkü konuşmaya başlamadı. Elim de böyle kaldı. Eline arkasına almış ve böyle saklıyor. Şimdi bu da bir yalan aslında. Ama şuna katılır mısınız? Şimdi biz yetişkinler e, dünyasında yalanın tanımından bahsettik. İşte yalanlar nedir az çok biliyoruz ama sanki çocuk olunca söz konusu buna yalan kelimesini söylemek ağır geliyor. Hmm. Yani o sanki biraz daha uydurma ya da hayal gücü. Mesela yalan türlerinden bir diğeri de hayal ürünü yalanlardır. Çocuğun, e, şunu unutmayalım ki gerçeklik algısı zamanla oluşuyor ama çocuğun hayal dünyası çok geniş. Hmm. Bir tahterevalinin iki tarafı gibi. Bir tarafında eee işte o gerçekliğin henüz oluşmaması var. Gerçekliğin zamanla oluşması var. Bu daha aşağıda ama daha yukarıda kalan taraf da <gülüyor> hayal dünyasının yoğun oluşu. Hayal dünyasının güçlü oluşu. Şimdi çocuk burada dengeyi kuramadığı için kavanozu gözünüzün önünde düşürse de ayıcığının ya da işte hayali bir arkadaşı vardır. Adı da atıyorum işte Ahmet olsun. Ahmet yaptı der. Aslında burada çocuk tepki görmekten korkuyordur. Cezalandırılmaktan korkuyordur. Peki bu korku bir anda mı oldu? Durup ha. dururken mi oldu? Bu aileden kaynaklı. Aynen öyle. Ama bir çocuk gelip de size mesela bunu biz rastlıyoruz. Bir akrabamızın evinde bir komşumuzun evinde. Ah ah pandeminin olmadığı günlerden bahsediyorum tabii ki. E, biliyor musun e, ben örümcek adamı görüyorum. Akşamları benim odama geliyor. Benimle konuşuyor gibi bir şey söylüyor. Şimdi. Bu öğretilen bir yalan değil ama bu hayali bir yalan. Hayır, hayır. Hayali arkadaşlar yani bizim de dikkatimizi de çekmek için. Ama bir çocuk eğer bunu çok yapıyorsa. Yine ailede bir problem yok mu? Yani çocuk bununla var olmaya çalışıyor olabilir mi diye bir soru işareti ha, geliyor. Burada aklınıza. dikkat çekmeye çalışıyor. Zaten yalan türlerinden bir tanesi böyle kopuk kopuk gibi oldu ama hani aralara hmm. e, ufak bir şeyler serpiştirerek gideyim o da olmasını istiyorum. Burada mesela dikkat çekme isteği vardır. Dikkat çekme amacıyla söylenen bir yalandır. Çocuk neden dikkat çekmek ister? Çocuğun e, gelişim dönemi ihtiyaçları zamanında ve yeterince karşılanmıyorsa... Çocuk kendini yeterli ve değerli hissetmiyorsa e, dikkat çekmeye de çalışır. Ya da e, yalan hayatında alışkanlık türü dediğimiz yalan ufak ufak başlar. Önlem alınmazsa alışkanlığa dönebilir yaşın ilerlemesiyle birlikte. İşte bizler e, literatürü çok taradım farklı farklı şeyler söylüyorum. İşte kimi 3 yaşa kadar normal görüyor kimi 5 yaşına kadar normal diyor. E, yalanın... Sen peki bir psikolog olarak yani sonuçta hani bizler evet. Bu kaynakları okuyoruz ama biraz da bizim tecrübe bilgimiz, gördüğümüz analizler yani sana mesela 0-3 yaş, 4 yaş ne geliyor? 4 yaş yani hala, bana, somut. Bana göre, e, hala somut hala somut kavramda değil mi? Aynen öyle ama şöyle bir durum var hani 2 yaşta da olsa söylediyse mesela işte ayıcının konuştuğunu söylüyor, örümcek adamın geldiğini söylüyor. Aile burada terslememeli, onu dinlemeli Hı, öyle mi? Nerelere girdi? Neler yaptı? Ne gibi yaramazlıklar yani yaptı? Yani hayal gücünü yaşta? söndürmemeli. Aynen öyle çünkü bakın e, hayal gücü çocuğun elinden alındığı Çocuğun aslında orta ve uzun vadedeki yetişkinlik yaşamına çok büyük darbe indiriyoruz. Hı hı. Hayal kurmayan çocuk eğitim hayatında da özgüveninde de üreticiliğinde de sekteye uğruyor. Evet. O yüzden bunu almamalıyız elinden. Ne yapmalıyız ha, öyle mi? Ama eee... Doğru bir dil oluşturmalıyız, doğru konuşmalıyız, sağlıklı konuşmalıyız. Çocukla da, ergenle de aramızdaki ilişki sağlıklı olmalı. Şimdi ben biliyorum ki o yalan söyledi. Ama ben ona bak seni yalancı ben doğrusunu biliyorum hmm, falan yaparsan e, onu korkutursun. Onun bu yanlışını devam ettirirsin. Ama şu e, alırsın karşına yalnızken belki diğer kardeşlerinin olmadığı zamanlarda işte tek ebeveyn ile birlikte e, sen gerçeği... E, Çevirerek, gerçeği değiştirerek bana böyle böyle söylemiştin ya hani o zaman. Ben biliyordum aslında onun öyle olmadığını ama sen bana yalan söylemiş olmadın. Sen benim güvenimi biraz zedeledin. Hı hı. Ee, bu davranışını çok Sevmedim. Bu davranışının senin hayatına katacağı çok büyük güzellikler yok. Bu davranışın ilerleyen zamanlarda seni üzebilir. Yani ne oldu? Çocuklara şahsını gerekli. değil, burada önemli davranışını evet. anlatıyorum. Peki şu yalanlara dönersek güzel gidiyoruz. Mesela e, yalan türlerinden o bahsettiğimiz yalan var. Peki çocuklar neden yalan söyler? Bir hayal gücünden. <Gülüyor> iki dikkat çekmekten. Ya bir hayal ürünü evet. Bir de dikkat çekiyor. Yani anne baba onu ancak böyle yaptığında dinliyor, hı hı. görüyor ya da. Başka neden yalan söyler? O kadar çok neden? Korktuğu için bildiğimiz evet bu başka. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle hı. ve böyle bunu büyük harflerle altını çizerek, koyu puntalarla söylüyorum. Eee yalanın panzehri tabii yine dilimize alıştığı için yalan diyoruz da uydurma diyelim. Gerçek dışı. <gülüyor> Onun panzehri çocuğa gösterilen ilgi. Alaka, sevgi ve çocuğu özgüvenli hale getirmektir. O özgüven becerilerini katmaktır. Bunlar çocuğun e, o zamanlarında da geleceğinde de yalana başvurmasının önüne geçecek e, çok büyük hmm. kolaylıklar olacak. O zaman olacak. çocuğu yalana iten faktörler dediğimizde ailenin tutumu birinci sırada. Helikopter ebeveyn dediğimiz sürekli baskı ve kontrolcü bir ebeveyn varsa bu çocukta bu çocuk bir şekilde... O baskıya artık sıkıldığı için yapmak istemediği zaman ifade edemeyeceği için yalana başvuracak gibi. Ee, helikopter bakın şöyle hani helikopter ebeveyn evet ama aşırı baskıcı. E, otoriter, baskıcı, kuralcı, sert yapıdaki ailelerde de ya da aşırı hoşgörüsüz, Kuralsız çocuğun e, merkeze geldiği aile yapısında da yani dengeden uzaklaştığım her iki noktada da uca kaydığım çocuk yetiştirmedeki uca kaydığım her e, hı hı. ne diyeyim ortamdaki çocuğun hayatına eşlik eder. Yalan. Yalan hayatına eşlik evet. eder. Ee, peki korkudan yalan söylüyor. Söyler. E, ilgi, ilgi görmek ihtiyacı ile söyler. Değersiz hissettiği için söyler. Bir de şöyle bir durum da var. Çocuğun yaşı ilerlemeye başladı ve çocuk da o zihinsel gelişimle birlikte empati duygusu oluşmaya başladı. Empati duygusunun yoğunluğuyla da işte annem üzülmesin babam üzülmesin diye düşünerek çocuk yine yalan söyler. İşte sınavdan 70 almıştır 90 aldım der. Ya da ailesini mutlu etmek için o e, birileri için kendi iradesiyle bir şeyler yapmanın e, fitilini ateşlediğinde de çocuk yine hmm. ufak e, yalanları hayatına alır. Hmm. Peki bir çocuk e, için biz e, yalan söylüyorsa bu çocuk e, yalan söyleme davranışı bir davranış bozukluğudur dediğimiz yaş sınırı nedir? E, üç diyebilirim yani hmm. ikiden sonra işte üç, dört, üç dört arasında. Şimdi davranış bozukluğu nedir? E, çocuğun yaşına uygun olmayan bir davranışın, yoğun bir şekilde hayatına girdiği zamanlarda biz uyum ve davranış problemi diye adlandırılırız. Adlandırırız bu dönemi. İşte bunlardan biri yalandır da çalma, tırnak yeme ne bileyim parma bir sürü o skalada girmeyeceğim işlemişsiniz birçoğunu zaten. O skalada çok fazla uyum ve davranış problemi var. Şimdi uyum davranış problemi gösteren çocuğun hayatında birçok şey yolunda gitmiyordur. Çocuk kendini ifade edemiyordur. Çocuk kendine yetmiyordur. Çocuğun akranlarla arası iyi değildir. Çocuğun evdeki kardeşler arasındaki ilişkilerini iyileştirmek için ebeveyn e, çok katkı sağlamamıştır. Ya da çocuğun yaşamında kıyaslanma cezalandırma varsa eee ve çocuk hiçbir yaptığıyla takdir görmüyorsa yani çocuğu konuşuyoruz ama ben yetişkin olarak kendime baktığımda ben kendimi değerli hissetmek istediğimde yetişkin olarak zaman zaman yalana başvurmuyor muyum? Yapıyorum. Yapıyorum ben yetişkin iken, yapıyorken tabii ki hayatın çok daha başlarında olan evlat bunu daha çok yapacak. Yani anne babası tarafından sevilmek, onur edilmek ki öykümüze gelelim biraz da. Öykümüzde annenin gözüne girmek için öğretmenin onu çok sevdiğini ya da işte bir futbol takımına, okulun futbol takımına kaptan olduğundan bahsediyor. Yani başarılarımla varım. Annenin önemsediği şey ne? Başarı. Çocukların mutluluğu değil çünkü. E dolayısıyla çocuk mutlu olmak yerine başarılı olmaya çalışıyor. Olamadığı yerde olduruyor yalanlarıyla. Evet. Bu da öykümüzde gördüğümüz bir durum. Anneler kara kara düşünüyor belki. Hani yalanına başvurmuş çocukları varsa. Bir de tabii şu çok önemli. Biz 2-3 yaş mı? ama yani 0-6 yaşta e, o ahlaki gelişim biz onu yerleştiriyoruz. Aa hayır bu yanlış bu yasak diye. E, bir ürküten şey artık okul hayatına başladı sosyalleştiyse. Yani 6 yaşından sonra yalanı sürdürüyorsa... Ve siz bunun farkındaysanız burada bir e, sıkıntının olduğunu düşünmemiz tehlike. gerekiyor. Tehlike. Yani 7 var. 7 yaştan sonra tehlike. E, ne kadar zaman önceyi de hatırlayamıyorum ama bir başvuru oldu. Bir danışan başvurusu oldu. Ee, diyor ki Zehra Hanım hiç farkında değilim. Hı -hı. Hiç farkında değilim ama birçok ilişkim hep böyle e, insanların söylediğim yalanları yakalaması ile oluyor. Şimdi yalan söylemek aslında bir yerde e, maharet gerektirir. Bir yalan beraberinde birçok yalanı doğuruyor. Ve bir yalanı söylediğinde kişinin ne söylediğini aklında tutması lazım. Bu aslında e, çaba gerektiriyor. Hani insanın e, yüzünü asması için ya da böyle Sinirli ya da sert durması için yüz kaslarını nasıl çabalayarak germesi gerekiyorsa yalan söylediğinde de kişinin çaba sarf etmesi gerekiyor. Evet. E, tam anlatabildim mi? Hani o işte birine sinirlendiysem işte şöyle dursam yüzümde herhangi bir zorlanma yok ama sinirlendiysem kaşımı çattım şuram ayrı işte dişim yanağım. Bir çaba gerektiriyor aslında yani en kolayı gülümsemek. Bak yüzün hiç e, yorulmuyor, zorlanmıyor. Aynı böyle yalan söylemek de çaba gerektiriyor. Stres ve de stres faktörü değil Aynen mi? Aynen öyle. E, şey gibi düşünün hani bu e, topları çeviren cambazlar vardır ya birçok topu hmm. çevirir de tutar. Yalan söylemek onu getiriyor benim gözümün önüne. Evet. Onu da tutacaksın onu da tutacaksın aman o da düşmesin ama başka olmadan. sayısı artabilir o topların. Hmm. Altında ezilebilirsin. Peki şöyle bir şey. Çocuklar bir yalan söyledi zaman ama hani birden fazlaya gidiyor mu? Bir alışkanlığa dönüyor ama. Hani... Dönüyor, dönüyor. Evet, burada bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey ne olacak? Ama öncesinde ben yine hatırlıyorum. Adım adım insandayız. Adım adım insan Instagram hesaplarından. Lütfen bizlere sorularınızı yazın canlı yayında burada değerlendirelim size dönüşü yapalım. Çocuklar neden yalan söyler bunu konuşuyoruz ve ebeveynlere düşen vazifeler aslında çocuk, çocuk üzerinden gitmek yerine biz anne babalar üzerinden biraz gideceğiz saliyle Çünkü neden dediğimiz şey biraz oraya kayıyor İbre. Öykümüzü değerlendirecek olursak kara kara düşünen Mete'nin annesi Zehra Hanım'a gelse çocuğunun bu söylediği yalanları size anlatsa. Mete'yi de getirmiş olsa ilkokul çağında, muhtemelen ilkokul 2-3, artık tehlike çağınlarının çaldığı bir dönem. Ne söylersiniz çünkü kardeşine de zarar veriyor. Mete'yi odadan çıkartırım evet. onu. Anne ile baş başa kalıyoruz. <gülüyor> ee, sonra? Anneyle baş başa kalırım ve e, biraz anneyi dinlemeye ihtiyacım olur. E, annenin dinamiklerini anlamam gerekir. Annenin e, Farkında mı acaba kurduğu bu baskının Hı -hı. ya da çocuğunun bir şekilde ondan korkarak hayatını bu yalanları aldığının farkında mı? Ee, Anne-oğul ilişkisinin dışında e, hanımefendinin eşiyle ilişkisi nasıl? Ya da hayatında ne yolunda gitmiyor? Çocuğunun söylediği yalanın dinamikleri neler? Hı -hı. Bir sürü faktör var. Şimdi ben kendi hayatımda yeterli ve tam değilsem, Farkında olmadan içimde bir öfke vardır. Hı hı. Çünkü beklentilerim karşılanmıyordur, duygusal olarak iyi hissetmiyorumdur. E bunun acısı nereden çıkacak? Gücümün yettiğinden çıkacak. E çocuğun gücünün yettiği kim? Anne babası değil evdeki kardeşi işte ya da kardeş yoksa oyuncağı, oyuncak yoksa evdeki canlı. hani bir resim göstermiştim bir önceki yayında hı hı. E işte baba geliyor anneye bağırıyor anne çocuğa çocuk da evdeki kardeşine ya da oyuncağına zarar veriyor. Yani döngü böyle. Şimdi anneyi dinleyecek olduğumuzda annenin ne? işte yalan söylüyor başvurusuyla geldi. E sorduğumuz zaman çoğunluğu herkes yalandan şikayetçi. Herkes yalandan şikayetçi ama kendi yalanlarını bir sürü haklı gerekçe sunuyor. Kendi yalanını bir sürü haklı gerekçe sunuyor ama bir başkasının yalanına tahammül edemiyor. Ona çok öfkeleniyor ama bu döngüyü devam ettiriyorsun sen. Yani büyük bir e, halka düşünelim. Bir sürü insan işte bir şekillerde yalanlar söyleyerek bu yalan döngüsünü devam ettiriyor. Toplumda yalan kol geziyor baktığımız zaman ama herkes yalandan şikayetçi. <gülüyor> çok önemli bir şey. Ben de şunu fark ettim. Yalan kendine yalan söylenildiğinde çok ciddi tepkiler veren insanlar... Da bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum yani mesela ben bir şeye aşırı tepki veriyorsak bizde onunla alakalı bir şeyler var Baş. bazı sorunlar var. Acaba yalanla alakalı benim de zafiyetim var mı diye bir düşünmek gerekiyor. Şu, şu geldi aklıma hani böyle bazılara konuşurken hep cümlelerin arasına serpiştirir ya, yani şimdi yalan olmasın da, şimdi yalan olmasın da aslında... Doğruyu e, söylemek gerekirse, <gülüyor> evet. onlar dilimize pelesine olmuş artık. Aynen öyle. E, şimdi bakın hani gerçekten bu kişileri e, oturup da ele alsak, onlarla çalışsak, onların hayatlarında e, muhakkak böyle vurucu yerlerde e, yaşadıkları o hayal kırıklıklarının arkasında büyük yalanlar vardır. Hı hı. Ve... Biz farkında olmuyoruz ki her zaman yaptığımız davranışları. İşte pandeminin başında Mart ayında geçen sene dedim ki evet pandemi bizi çok zorlayacak. Sağlığımızla imtihan olacağız. Ee, sevdiklerimizle belki imtihan olacağız ama şunu unutmamak lazım. Her imtihan bir imkandır. Her imkanda bir imtihandır. Evet bu süreç bitecek. Sonsuz olmayacak hayatımıza Bir zaman sonra çekip gidecek inşallah. Ee, ve... Bittiğinde biz pandeminin okul olduğunu söyleyeceğiz. Pandemi bizim için büyük bir okul oldu. Çok şeyler öğretti bize. Şimdi, ama bu pandeminin stresi evde yalanları da arttırmış olabilir e, belki karı koca arasında bile çocuklar arasında değil mi? Orada şöyle evet bu olabilir ama bir tarafta da pandemiyle birlikte o dışarıda koşturan bedenimiz ve ruhumuz daha hareketsizleşti ve daha yavaşladı ya. Yavaşlamayla birlikte kendimle tanıştım. Kendimle tanıştım. Şimdi çocuk eğitiminde en temelde ne vardır yetiştirmede? Değerlerin çocuğun yaşamına sağlıklı işlenmesi vardır. Değerlerden en önemlisi dürüstlüktür. Dürüstlüğün önemini çocuğumuza bu süreçte onunla birlikte olduğumuz zaman diliminde birazcık daha iyi kavratmaya çalışırsak dürüstlüğün ee, zıttıdır. Yalan söyleme, yalan, e, yalana başvurma bu çok büyük bir erdemdir. Şimdi siz bunu çocuğunuza öğrettiğinizde e, çocuk hayatı boyunca bunu taşıyacak ve çocuğun olaki yalanını yakaladınız. Dedektif değilsiniz, polis değilsiniz. Dur, orada durun. Çocuğunuzun yalanını yakaladığınızda ne yapacaksınız? Az sonra ben de şey gibi oldum, küçük <gülüyor> programlar var ya birazdan geleceğiz. Çok güzel nokta, orayı bekletelim çünkü sorular onlarla alakalı olacak. Tamam. Çocuğumuzun yalanını yakaladığımızda anne ve baba olarak ne yapacağız, nasıl tutum sergileceğiz? Bunu birazdan Zehra Hanım cevaplayacak. Şuna gelmek istiyorum de, biraz ezber bostun her zaman olduğu gibi biliyorsunuz bizim programlarımızın amacı biraz da bu. Şimdi biz yalanı ortadan kaldıramayız çocuğa yalanın bir var, yalan var etrafımızda yani yalanın kendi kelime itibariyle sözlüğümüzde var. Türk Dil Kurumuna açıyorsunuz yalan nedir bakıyorsunuz. Psikoloji literatüründe yalan türleri var. Ya da evliliği zedeleyen faktörler yalan. Demek ki ne yalan hayatımızın bir gerçeği. Şimdi çocuğu da yalansız bir dünyada büyütemeyiz. Ben diyorum ki çocuklar yalanı bilmeli. Yalan söylemeyi de bilmeli yıkacak belki insanlar. Yalan söylemeyi de bilmeli. Bu zekasının olduğunu gösterir. Bu zihin kuramını geliştirdiğini gösterir. Ama burada asıl devreye girecek olan şey ne? Çocuk yalanı bildiği halde, yalanı tanıdığı halde söylememeyi ve yapmamayı tercih edebilecek erdemle yetiştirilmeli. Bence asıl mesele, yalan eğitimi bu bence. Çocuğun yalan söylemiyor olması değil. Çocuk şunu bilir, ben yalan söyleyebilirdim ama bunu tercih etmem. Çünkü günah, çünkü ayıp, çünkü kul hakkı. Bu bilinç gelmeli. Çünkü yalanı tamamen ortadan kaldırmaktan bahsetmiyoruz. Bu çünkü gerçekçi de değil, öyle değil mi? E, şu aklıma geldi bir komşum, e, kızı şimdi üniversite 3'te okuyor tıpta. E, çocukken, daha çok küçükken Hı. diyor ki iki yaş gibi öğrettim. Hani... Farkındayım yalan söylüyor bazı konularda ondan sonra bir aralarında dil geliştirmişler mesela çocuk e, anlaşma yapmış anne çocuğuyla anlaşma yapmış Hı. şöyle bunu yaparsan bu canımın içi bunun adı canımın içi bir şey söylediğinde mesela anne e, onu dinliyor yalan olduğunu biliyor oradan biraz zaman geçiyor hatırlatıyor diyor ki bunu yaparsan yalan söylemedin demek canımın içisin çünkü. Hı. Şimdi bunu yapamazsa anne anlıyor ki işte yalan. işte yalan söylüyor ve çocuk da zaten bunu tam yapamıyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Ee, anne diyor kendisi hani şöyle şöyle anlatmıştın ya diyor. O canımın içi miydi diyor. Doğru muydu diye. Ondan sonra işte çocuk parmağını elini kaldıramıyor ya da işte hani her seferinde zaten. Şimdi ne oluyor? Aralarında bir dil gelişirdi. Anne kızmadı, anne bağırmadı, anne cezalandırmadı, yalancının tekisin demedi, etiketlemedi. Bak bu çok kıymetli. Etiketlemeyelim şimdi e, herkes kendini düşünsün herhangi bir e, durumuyla alakalı etiketlense ve insanlar da o etiketi rahatsız olmasına rağmen kişinin yüzüne yüzüne söylesin. E ben yaşadım onu yedim ya <gülüyor> linç yediğimde evet hoş bir şey değil. Hoş bir şey değil. Peki güzel geldiğimiz nokta şu yalanını yakalarsanız çocuğunuzun ne yapacaksınız? Bakın çok bekletmiyorum başka kanallarda olduğu gibi. Hemen cevaplayalım. Buyurun. Ee, az önce hani bir uzunca anlattım ya işte senin kişiliğini değil bu davranışının sağlıklı olmadığını doğru olmadığını çocuğa söylemek lazım. Sen gerçeği çarpıtarak ya da gerçeği değiştirerek bana söylediğinde benim güvenim azalıyor. Ben sana güvenmek istiyorum. O zaman burada ilişkisinin zedelendiği bilincine kavuşması çocuğun çok önemli. Aynen öyle. Ve bakın şöyle bir durum var. Ben hiç unutmuyorum. Her zaman çocuğun hayatında çalıştığım vakaları düşündüğümde annesi babası tarafından çocuğa ben çocuğuma güveniyorum. Ben sana güveniyorum mesajını sıkça duyan bu terkini alan çocuklar dışarıda yanlışa meyletmiyorlar. Yalan söylemiyorlar, davranış ve uyum problemleri göstermiyorlar. Çünkü diyor ki, annem babam bana güveniyor, bu çok kıymetli, bunu kaybetmek istemiyor. Çünkü aile baştan bunu aşılıyor. Diyor ki, eğer yalan söylersek bir, biz birbirimize, bu bizim ilişkimizi bozar, birbirimize güvenemezsek eğer... Ee, işte yoruluruz yaşı daha küçük olan çocuklarda işte e, çocuğa de ki hadi şöyle bir eğil bakalım üstüne böyle 3-4 tane kitap koyun çocuğun işte ve o şekilde yürümesini isteyin. Ee, ve çocuğa zorlanırken deyin ki e, kolay taşıyor musun? Hmm. Şu an sırtın nasıl? O anlatacak işte zorlandığını ama düşürmeme şartı. O oyun ufak bir oyun. Düşürmeme şartı var. Kural bu düşürmeyecek. İşte çocuk birkaç adım atıyor falan yorulu yoruluyor zorlanıyor falan. İşte somutlaştırarak çocuğa daha iyi öğretebiliyoruz ya işte yalan söylediğimizde de bizim beynimiz, kalbimiz e, ağırlaşıyor yoruluyor o zaman Gel biz bunu hayatımızdan çıkartalım gibi evet. böyle oyunlaştırarak küçük küçük tatlı tatlı. Yaşına göre farklılık gösterecek Tabii. mi vereceğimiz? Mesela 0-6 yaş döneminde e, bunun mesela yalan söylemek cümlesini kurmak bile e, hani diyoruz ya gerçeği söyle bana ne oldu gibi yaklaşmak. Hı hı. Ama burada annenin ya da babanın bedenleri çok önemli. Tabii. Orada bir şeyi yakalama derdine düşmüş. İşte dedi mi dedektiflik, e aynen olduğu anda çocuk yalanından geri adım atmayacak belki. Evet ve bunu besleyecek ve bunu sürdürecek ve bunu devam ettirmek isteyecek. Çünkü çocuk korkuyor, hı hı. ceza görmekten korkuyor, o ilgi alakayı kaybetmekten korkuyor, o sevgiyi kaybetmekten korkuyor. Bunu devam ettireceğini yetişkin aklında ebeveyn olarak biliyorken e, bırak o anda sıcağı sıcağına, bırak orada o konuyu e, üsteleme sorma, aradan biraz zaman geçsin tek başına olduğunda. Ee, anlamaya çalış dinlemeye çalış çocuğun duygularını ve düşüncelerini dinlememiz lazım çocuğun ne hissettiğini bilmemiz lazım çocuğu e, yalanın bağlamına bakmak lazım neden söylüyor söyledi de hangi dertle söyledi hangi amaçla söyledi ee, bazen gördüğü rüyayı gerçek gibi anlatabiliyor çocuk ya da odasında gördüğü tablonun içinden canavarlar çıktığını söyleyebiliyor ee, aslında çocuğun her dediği de yalan değildir böyle bir vakayla çalıştım ee, Anne işte bir boya kursuna başlıyor, ee, orada bir soyut tablo yapıyor, odasına da suyo çocuğun işte sana hediye ettim diye. Çocuk indirmek istediğini bir iki indirdiğinde de kızıyor ve çocuk. E beraberinde bir zaman sonra ciddi uyku problemleri başlıyor. Çünkü gece hava karardığında sokaktan geçen arabaların ışığı vurdukça, sokak lambası vurdukça o tablodaki işte gölgelerle birlikte odada bir şeyler görüyor çocuk. Gördüğünü zannediyor ve derdini meramını anlatıyor. Eee sen anne olarak eee hayır ben işte senin için yaptım hiç e, kıymetle bilmiyorsun deyip onu tekrar oraya asıyorsun. Ve eee o kadar patolojiye yani Sıkıntılı uç boyuta doğru gitmeye başlayan bir durumdu. Geldiklerinde işte konuştuk, anladık, anlaşıldık, indirdik o tabloyu. Bir zaman sonra uykular da düzene girdi, korkular da çıktı hayatından. Çocuklarımızın alanına saygı duymak ve ne istediklerine kulak vermek. Aynen Şimdi öyle. böyle deyince şey gibi algınıyor. Çocuklarımız hayatımızın ve evliliği, evimizin evliliğimizin merkezinde mi olacak? Değil. Tabii ki değil. Zaman o merkezde olma duruma ve şartlara göre değişir. Onu söylemiş olayım. Ama şu da bir gerçek. Çocuğumuzun ne istediğine kulak vermek demek her istediğini yapmak demek değil. Dolayısıyla biz çocuklarımıza senin derdin ne meramın ne neden böyle oldu ya da hani dedik ki dedektif olayından ziyade bir de öteki tarafta alan bırakmıyoruz mesela. İşte odasına birden giriyoruz, çantasını karıştırıyoruz, e, kalemlere bakıyoruz eksik bir şey var mı? Ya da birinden aldı mı, birine verdi mi, bana söyledi mi gibi. Sürekli kontrol altında olduğunu hisseden insan, e, çocuk insan mi? diyorum ya yani insan yavrusu da aynı şekilde o bebek. E, ve şu da bir gerçek. Hmm, Düşünsene karı koca arasında kadın kocasının sürekli şifresini kırmaya çalışıyor, telefonuna bakıyor, laptopuna bakıyor. E bu adam da bir süre sonra saklamaya başlayacak. Bir şey olmasa da ortada saklayacak. Bundan tuzursuz olacak. Çünkü bir şey bulursa oradan kavga çıkar diye. Yalana başvurabilecek. Aslında yetişkinler neden yalan söylüyorsa çocuklar da o yüzden yalan söylüyor. Bunu da şu an bir izleyicimiz Instagram hesabımız olan adım adım insana çocuklar neden yalan söyler diye soran Makbule'ye cevap olarak bunu söylemiş. Çok güzel. Ee, güzel. Aklı selim davranmamız lazım. Şimdi Tuba Hanımcığım ben sizin elinize bir tane sabun versen. Hı. Islak bir sabun. Şimdi e, elinizden düşürmemek için ne yaparsınız? Azami dikkat gösteririm. Şimdi çok sıksanız ne olur? Ama kayar işte o da. Kayar. Gevşek bıraksanız ne olur? Durabilir gevşek bırak. Yani çok gevşek değil bırakırsan kararında. Da. Ha, çok gevşek bırakırsan da kayar gider. Kayar. Şimdi sıktığımda da aslında çocukla iletişim de böyle. Ne çok sıkacaksın ne gevşek bırakacaksın. Sabun gibi diyor yani yavrularımız. Ha, aynen öyle. <gülüyor> ee, oradaki dengeyi iyi tutturmak lazım. Yani bu, bu noktada çocuğun yaşamında sınırsızlık, kuralsızlık diye bir şey yok. Bir uçta bu. Sınırsızlık, kuralsızlık diye bir şey yok. Çocuğun her dediği yapılır diye de bir şey yok. Tatlı otorite. Ben bu kelimeyi çok seviyorum. Hı -hı. Tatlı, tatlı sertlik. Mi? Evet tatlı Hı -hı. sertlik. Yani hani öyle hörüç hörüç değil de e, çocuğun hayatında bir otorite ihtiyacı var. Hı -hı, önemli. Şimdi biraz sorulara dönmek istiyorum. Gelen sorular da var adım adım insandan. Şöyle son kalan belki 10 dakikadan az sürem kalmış. Gerçekten. Biraz toparlayalım. evet Şimdi... Üç tane soru gözüme ilişti hemen onları arda, arda okumak ve cevaplamak isterim. Adım adım insandayız efendim bizlere ulaşmak istiyorsanız canlı canlı sorularınızı sormak istiyorsanız elinizi çabuk tutun süremiz azalıyor çünkü diyorum. Şeymanur Hanım'ın bir sorusu var İyi günler hocam demiş çocuğum bir suç işliyor ya da yaramazlık yaptığında doğruyu söyleseydin kızmazdım diyorum. Ama kendi hissesime dönüyorum ve evet kızardım diyorum bu süreçte ben de ona yalan söylemiş oluyorum. Dengeyi nasıl sağlayabilirim acaba diye sormuş. Güzel bir yere değinmiş hani e, çocuğu ikna etmeye çalışıyoruz. İşte bak doğruyu söylersen kızmayacağım, doğruyu söylersen sana işte şunu alacağım. Sonra çocuk doğruyu söylediğinde e, cezalan geliyor arkasında. cezalandırma ya da e, ne bileyim kısıtlamalar geliyor. E, çocuk ne oluyor o zaman öğreniyor diyor ki doğruyu söylememek lazım. Şimdi... E, o içsel sesine dönmesi ve evet kızardım demesinin e, arkasında yatan şey nasıl bana yalan söyler olabilir belki. Ya da benim çocuğum nasıl dürüst olmaz olabilir belki. O zaman birazcık daha orada çocuğun bir yetişkin kadar olgun olmadığını ve e, bir yetişkin gibi çocuğunu kıyaslamaması gerektiğini tavsiye edebilirim. Peki bir diğer soru. Aysel Hanım 11 yaşındaki oğlum demiş. Arkadaşlarını kaybetmemek için bana yalan, bazı yalanlar söyler oldu. Anne olarak ne yapabilirim? Arkadaş kaybetme korkusu var. Evde çocuklar yalan söylemesinler diye çok dikkatli davrandım. Gizli olmak insanı yalana götürecekse ne olur açık olalım. Düsturuyla bir hayat tarzıyla yaşadık. Üç çocuk annesiyim. Maalesef en ufak bir sıkışıklıklarında yalana başvuruyorlar diyen bir anne var model model alınan bir annede Anne baba yok gibi mesajda. Ergenlik dönemine yaklaştığımız zaman biz ailede model almasa bile yalanlar. Yalan tanımış biliyoruz yani. Ve çocuğun dünyası değişiyor. Artık sadece aile diye çevre şeyimiz. var. Ve burada annenin e, anladığım kadarıyla arkadaş arkadaşlarıyla ilgili bir rahatsızlığı var. Ama şunu unutmayalım. Biz bir şeyi Yetişkin de olsa çocuk da olsa birinden e, hayatından çıkarmaya çalışırsak, e, onu kısıtlarsak eğer zihin oraya daha çok meyil edecek. Onu daha çok isteyecek. E, yanlış olduğunu o arkadaşların ben görüyorsam, çok uyarıyorsam çocuğumun oraya daha çok kaydığını görüyorum. Daha da fazla gidebilir. Bu noktada belki çocukla sakince konuşup, ya da biraz zaman tanıyıp ama kontrolde elden bırakmayıp e, o arkadaşlarının olumsuz taraflarını kendisinin görmesine ve gözlemlemesine müsaade etmeliyim. Bunun için gerekirse birazcık daha fazla kontrollü olarak zaman geçirmeleri. Burada önemli bir nokta hani hep şunu söylüyoruz evet çocuklar anne babalardan öğrenir yalan söylüyorum model alır. Evet bu var fakat e, artık sosyal çevreye girdikleri zaman yani bir... Ötekiyle artık sosyal hayatı canlanlamaya başladığı zaman anne babalar biraz uzaklaşır, bakar kimlerle düşüp kalkıyor, kimlerle arkadaş diye. Azıcık gözünüzün ucuyla böyle hoşlanmadığınız emaresini çocuk aldığı zaman çocuk onu sizin gözünüzde şirin göstermeye çalışacak. Ya da onunla samimiyetini gizli tutmaya çalışacak. Şimdi burada illa ki siz yalan söylediğiniz için çocuk da yalan söylüyor değil. Çocuk baskı altında hissettiği için de yalan söylüyor. İlla yalan söylemem için hani söyletmek için bizim de söylememize gerek yok. Burada duygusal anlamda özgür olmayan insan yalan söylüyor değil mi? Evet Ve çocuk ailesinde dürüstlüğün prim yaptığını bilecek. Hı hı. diyecek ki, Bizim ailemizde yalan yok, yalana yer yok, uydurmaya yer yok. Her şey nettir bizim evimizde. Herkes ve neyse, şeffaf. Neyse öyle yani. Çünkü eleştiril, yani ağır bir suçlama, yargılama ve etiketleme olmaz ki zaten. Aynen öyle. O olduğunda zaten bu yalan çıkacak ortaya. Aynen öyle. Her haliyle, her koşulda sevilen ve yer edinen evlatlarımız bize ben biliyor musun bir hata yaptım diye gelebilmeyi o limanız biz sağlamalıyız evet. değil mi? Evet, evet. Ee, aile en büyük kale son liman aile evet. ee, aile içindeki ilişkilerimiz çok kıymetli ve önemli ve unutmayalım ki bakın ya çok üzülüyorum bitiyor mu süre Aa. yok yok var daha süremiz tamam. ee, şimdi hani şöyle düşünün aile içindeki ilişkilerimiz ne kadar kenetlenirse birbirine Hı -hı. E, o kadar dışarıdaki tehlikelerden ve avcılardan evlatlarımızı ve kendimizi koruruz Hı -hı. yani oranın o evin o işte e, çatının içinde çocuk kendini güvenli hissetsin. Özgüven de orada inşa edilir. dürüstlükte, dürüstlük de, erdemler de. O yüzden hani buralara birazcık daha bir tık daha e, ailenin dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Peki bir diğer sorumuz Hanife Hanım. Adım adım insanda bize demiş ki hocam 15 yaş çocuğu. Zaman zaman ben dersine girdin mi dediğimde online girdim diyor. Onun üzerine sorgulandığında üzerine bir beş yalan daha uyduruyor ve çok üzülüyorum evde kedimiz var demiş masum da olsa küçücük bir yalanda bile ben yapmadım suşi yaptı suşi kedisinin ismi. Sushi kedimiz demiş ama çok üzgün hani efendim çok üzgünüm diye bize yazmış. Belli bir süredir devam ediyormuş. Ee, o zaman hani şöyle düşünün şimdi ben hep şu yoldan gitmeyi biliyorum hep bu yoldan gidiyorum hep kafamı çarpıyorum hep bu yoldan gidiyorum kafamı çarpıyorum. Eğer ulaşmak istediğim yer oturduğunuz yerse dümdüz gitmesem de şöyle bir sağdan soldan ya da şöyle bir arkadan da dolansam ben oraya gelirim. Ee, i̇nsan zihnini şaşırdığında ee, ne oluyor der. Şimdi çocuk o kadar alışmış ki işte anne sürekli ona soruyor ve arkasından yalanlarını yakalıyor. Anne de her seferinde şu yoldan gidip kafasını çarpıyor. O zaman değiştirsin yolunu ve yöntemini. Hı hı. Bir süre sormasın hem çocuğu yalan söylemeye teşvik etmeyecek hem de diyecek ki 15 yaş yani seansa geldiğinde şöyle yapıyorum Tuba Hanım ee, çocuğun Alıyorum önüne bir kağıdı koyuyorum. Diyorum ki senin hayatındaki sorumlulukların neler? Madde madde yazdırıyorum. Peki annenin hayatındaki sorumluluklar neler? Madde madde yazdırıyorum. İşte ben de e, katkı sağlıyorum. Sonra babanın hayatındaki sorumluluklar neler? Onları yazıyoruz madde madde. Çocuğun yazdığı kağıtta şu çıkıyor önümüze. Ders çalışmak, vaktinde uyumak. Oyuncakların odanı toplamak. İşte en fazla 7-8 madde gördüm şimdiye kadar. Ama annenin babanın sorumluluklarını yazdığımızda kağıt bayağı doluyor. Şimdi koyuyorum üç kağıdı önüne. Somutlaştırarak ee, gitmek lazım ya. Koyuyorum kağıtları önüne. Diyorum ki hangisi daha zor sence? İşte diyor ki şu zor. Hangisi daha kolay? Benimki zor. Ee, dışsallaştırıyorum bazen. Ona isim veriyorum. İşte senin en yakın arkadaşının bir günlük sorumluluklarını yazalım. Şimdi öyle dışsallaştırdığınızda çocuk daha iyi konuşuyor, daha iyi anlatıyor. 15 yaş, 13 yaş bile yeterli. Odaya girdiği anda dinledikten sonra aileyle anlaşma yaparım. Derim ki bundan sonraki süreçte çocukla yolu katettim, Tabii o, o bir süreç listesini gördüm. Çocuğun buradaki sorumlulukların daha az ve daha kolay olduğunu görmesiyle birlikte ben çocukla kendi aramda anlaşma yaparım. Ve derim ki bu kadarsa senin sorumluluğun. Senin sorumluluklarını annenin ve babanın sana hatırlatması bana göre sana hakaret. Çünkü sen çok akıllı bir çocuksun. Hı hı. Ee, zekisin, neler, neyi ne zaman yapacağını iyi biliyorsun. Gel seninle biz bir yola çıkalım ve ben annenle babanla konuşayım sen izin veriyorsan. Ee, ben onlara yasaklamak istiyorum sana ders çalışmayı hatırlatmaları. Evet. Buna sorumluluk bilincinin okumuş olması İst onu sağlamak önemli. Bakın e istisnasız bu şekilde çalıştığım her aile yani çocuğuna ders çalış kesen, dersini bitirdim mi demeyi kesen her ailemde bir zaman sonra çocukta da sorumluluğuna daha çok sahiplenme hmm. ve, ve takip durumu, etme başladı. Gerekiyor. Aynen öyle. Evet şimdi son belki. 3-2-3 dakikam. Biz sorduk sosyal medyadan çocuklar neden yalan söyler sizce diye. Ay oradan kaçtım dur. ha ee, 10 yaşındaki çocuklar. Kardeşim dış dünyayı ve arkadaşları çok yaban ne yapmalı demiş. Ah bu soru asosyallikle ilgili okumuş oldum ama. Şimdi kendisine, de, kendisine yalan söylemişse, kendisine yalan söylenmişse diyor çocuk için. Ee, biraz bunları okuyayım siz bunları değerlendirme yapın istiyorum. Aileden kabul görmek, sevilmek, değerli olduğunu hissetmek için yalan söyler demiş. Bir Korkudan demiş. Birisi, birisi annelerin kızacaklarını düşündükleri için mesela 9 yaşındaki oğlum demiş. Bak nasıl biliyor anneler kendinden. Ee, çocuğun tepesine tepesine çökersen demiş. Bu da önemliydi. Ben böyle on, e, dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin düşüncelerini dedim ya merak ediyorum. E, bunlar önemli e, ipuçları. Aslında bütün ebeveynler çocukların neden yalan söylediğini bence biliyorlar. Sadece neyi nasıl yapacaklarını çok iyi kestiremiyorlar. Bence bu program onun için çok güzel oldu. Son bir, bir buçuk dakikada ailelere böyle bir mesaj niteliğinde özellikle pandemi zamanında baskılarımız artacak, kontrollerimiz artacak. E yani Devlet olarak da hani bir baskı var şimdi üzerimizde. Dışarı çıkamayacağız. Kontroller sıkı bir şekilde. Lütfen yalan söylemiyoruz. Kurallara uyuyoruz. Evlerimizde oturuyoruz. Değil mi? Çıkmıyoruz dışarıya. Bu konuda bizler de çocuklarımıza örnek oluyoruz. Bunu da günün anlam ve önemine binaen söylemiş oluyorum. Son bir dakikayı da size bırakıyorum Zehra Hanım. Buyurun teşekkür ederim. Her ebeveyn o çocuğun profesörüdür. O çocuğun uzmanıdır. O çocuğun duruşundan, bakışından, ihtiyacına doğru tespit eden ve sağlıklı yol izleyen kişi e, aslında o çocuğa en yakın olan, o çocuğun en kolay ulaştığı Anne ve babasıdır. Bazen e, böyle bir kendimle yalnız kalıp ilişkimi çek etmem lazım. Ben bu çocukla yaşadığım ilişkide nerelerde takılıyorum, nerelerde tıkanıyorum, nerelerde işler yolunda gitmiyor. Bunları bir kendi içimde sorgulamam lazım. E, ben eğer çok fazla baskı kurmuştum çocuğun üzerinde ve çocuk yalan söylemeyi, Başladıysa uydurmalar sonrasında işte gelişim süreçleriyle birlikte hayatına yalanlar girmeye başladıkça şey işte yaş büyüdükçe yalanların içeriği de değişiyor. Ben sonsuza kadar bu çocuğun yanında kalmayacağım. Yani bu çocuk sadece bana yalan söylemeyecek. Bir anne baba çocuğunun e, orta ve uzun vadede mutlu, huzurlu, işte e, sağlıklı ve psikolojik olarak güçlü olması için uğraşır ve çabalar. O zaman ben çocuğumun geleceğini zarar verme ihtimali yüksek olan bu yalan davranışını onun hayatına, Girmişse bile nasıl söküp atarım diye bakmak lazım. Çok kıymetli yayınlar yapıyorsunuz. Yani Diyanet e, Televizyonu, radyosu bir taraftan çok güzel yayınlar yapıyor. Çok fazla e, uzmanlar çok güzel konularda bilinçlendiriyor. Bir sürü kaynak var. Lütfen e, ne kadar vaktimiz var? Bitti, Bitti mi? Evet, soparlayalım. E, şunu, şunu söyleyeyim. Bir tatile çıkmak için. Ee, o şehrin, o ülkenin hava durumuna bakıyorsun, para birimine bakıyorsun, kendi idareciye kadar dil öğreniyorsun. Ama çocuk sahibi olduğunda da öylesine olma. Oku, araştır, incele, bak, büyüklerinden destek al, onlara sor, evet. sorgula. Çünkü çocuklar bizim yarınlarımızı yönetecek olan liderlerimiz, yöneticilerimiz. Evet, çok önemli. O yüzden yetiştirmeliyiz ki bugünler gibi e, güzel günlerimiz devam etsin. Abi. Çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Tekrar Daha teşekkür olasınız. ediyorum. İnşallah hepimiz öyle olsun. E, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Olun, güzel diliyorum. bir yayında. Efendim bugün de bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Çocuklar neden neden yalan söyler ve yalan söyleyen çocuğa nasıl yaklaşmalıyız? Umarım faydalı olmuşuzdur. Adım adım insanda güzel bir öyküyle bu konuya değindik ve sizleri her zaman olduğu gibi en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.